Bankalara, maaş hesaplarına ya da kendi kullanmış olduğu hesaplara elektrik, su, doğalgaz faturalarını otomatik ödeme talimatı verdiğimiz takdirde banka bize işte 50 lira, 100 lira gibi bir rakamı para puan alarak veriyor. Bunu kullanmak caiz midir? Şimdi tabii ki bu e, faturalarda ele, elektrik, fatura, su ya da doğalgaz faturalarında ancak birinci, birinci sorudaki gibi düşünebiliriz. Yani burada... E, bu kuruluşlarla bankalar arasında işte yatırıldığı zaman bir anlaşma var mıdır yok mudur şayet aralarında böyle bir anlaşma varsa işte bunlar size otomatik olarak yatırılırsa buradan bir para puan verilirse bu yine caizdir ama burada şayet bu kuruluşlardan değil de mesela elektrik kurumundan su ya da doğalgaz kurumundan değil de banka bunu ekstra veriyorsa Yani onlardan bir miktar kar elde etmeden veya o paralardan kesmeden banka kendiliğinden böyle bir şey veriyorsa o zaman biz böyle bir paranın kullanılmasını uygun görmüyoruz. Zannediyorum şöyle hocam yani herhalde banka evvelinden parayı kendi hesabına geçirip faturanın son ödeme tarihinde ödediğinde işte oradaki o fatura meblalarını herhalde kullanıyor. Ondan elde ettiği kardan dolayı mı veriyor? Hıh. O zaman biz bunu promosyon gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Biz promosyonlarda diyoruz ki şayet promosyon kendisine verilen kişinin ihtiyacı yoksa bunu yoksullara, fakirlere vermesi uygundur. Buradan da şayet bu faturalar karşılığında bir puan geliyorsa herkese aynı promosyon gibi değerlendirip hı hı. bunu fakirlere vermesinin uygun olacağını düşünüyoruz.